fakat faza fawzan azima amma ba'd fa inna assaqa al-hadisi kitabullah wa khayra al-hadi hadi Muhammad sallallahu alayhi ve sellem wa sharra al-umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa Değerli kardeşlerim geçen en son dersimizde Ramazan ayı ile alakalı Ramazan orucuyla alakalı bir ders silsilesine başlayacağımızı söylemiştik. Ve geçen hafta başlamıştık. Bugün kaldığımız yerden devam edeceğiz. Geçen haftaki dersimizde orucun faziletinden, genel manada orucun faziletinden ve özel manada da Ramazan orucunun faziletinden ve onunla ilgili bazı meselelerden bahsetmiştik. Bugün ise daha hususi olarak Ahkam-ı yani Ramazan ayındaki oruç hükümlerine değineceğiz. Öncelikli olarak Müslümanların Ramazan ayı gelmeden önce Şaban ayını ne yapmaları lazım? Takip etmeleri lazım. Şaban ayı, hilalini takip ederek Ramazan başlangıcını tespit etmeleri lazım. Birçok hadis-i şeriflerde Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Sumu li rü'yetihi ve aftiru li Ramazan orucuna hilali görerek başlayın. Bayramınızı hilali görerek yapın. Yani şevval ayına giriş, girişinizi hilali görmek yoluyla tespit edin. Rivayetler farklı farklı. Gümme aleykum. Femin gubbi aleykum. Hemen hemen manaları bir. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, şayet Şaban ayı hilali gözükmez ise, Şaban ayının pardon, Ramazan ayı hilali gözükmez ise, Ramaz Şabanı saydık 28, 28. gece de çıktık, yani 28. günün bittiği gece 29. gece oluyor, gün oluyor. Çıktık hilali göremedik. Ertesi gün çıktık hilali göremedik. Hava bulutluydu. Dumanlıydı, tozluydu, fırtına olmuştu. Hilal'i her, her yani hangi bir vesileden, sebepten dolayı göremedik. Ne yapın diyor Aleyhisselatü Vesselam? Bize ne emrediyor? Fakmilu <gülüyor> ıdda Şabanı 30. Şabanın sayısını neye tamamlayın? 30'a tamamlayın. Ne yapacağız? Şabanı biz 30'a tamamlayacağız. 29'unda da görebiliriz. Göremezsek ne yapacağız? Şabanı? 30'a tamamlayacağız. Çabanı 30'a tamamladıktan sonra da artık bir daha çıkıp hilali gözetlemeye gerek var mı? Yok. Çünkü ay aleyhissalatü vesselamın dediği gibi ya 29'dur ya da 30'dur. Bu sebeple aleyhissalatü vesselamın da buyurduğu üzere Müslümanların üzerine arkadaşlar bir vazifedir, bir görevdir. Özellikle yöneticiler için bu sorumluluğu altındadır. Böyle komisyonlar kurarak yetkili heyetler e, görevlendirerek ne yapın ne yap ne yapmaları lazım Şaban ayını ve senenin diğer aylarını tespit eden bir kurul görevlendirmeleri lazım. Bu şekilde ne yapmış oluyoruz Ramazan ayının ispatını gerçekleştirmiş oluyoruz. Çünkü Allahü Teala buyuruyor ki Temen şehidemin komu şehre feliasun. Sizlerden kim hilali görürse ne yapsın oruçtusun. Yani orucun Başlangıcı, farziyeti neyle başlıyor? O hilalin gözükmesiyle başlıyor. Bugün maalesef birçok ülke neye itimat etmekte? Takvim hesabı denilen, felek hesabı denilen hesaba itimat ederek bu sünneti bir kenara bırakarak amel etmekte, işlemekte ve böylece ne yapmaktalar? Hilali ayın girişini çıkışını Bu şekilde ispat etmekteler Böyle yaparak birçok sünnet ne yapılmakta Yaşanılmamakta Bunlardan bir tanesi de insanların o hilali gözetleme Hilali görmek için şehrin dışına çıkma Yüksek tepelere çıkma O heyecanı yaşama Yani bu bir şiardır Nasıl ki ezan vakit girdiği zaman Gümbür gümbür müezzin okuyor Bayram namazları nasıl ki şehrin dışında namazgah denilen musallalarda kılınıyor. Bunlar hep İslam'ın neyi? Bir şiarı. Müslüman Müslüman'ı görüyor. Tanımasa da Esselamu Aleyküm. Bunlar hep İslam'ın nişaneleri, güzellikleri. Açıkça yaşanması gereken sünnetleri. İşte hilali gözetlemek, hilal haberini yaymak da İslam'ın bir neyi? Nişanesi, şiarı. Bugün Suudi Arabistan özellikle bu işe Hayli önem veriyor. Ee, bu Bununla alakalı komisyonlar kurulmuş. Devlet bazında, devlet dairesi olarak çalışan yetki, resmi yetkili kurumlar var. Bir de halka da ne yapmışlar? Ee, bir ödül biçmişler. Bu hilali kim görüp haber verirse ne yapılıyor? Bir ödül veriliyor. Ülkenin Çeşitli bölgelerinde hilalin görülme imkanı kolay olan yerlerde. Yani şimdi biz bugün şehir içinde, binaların arasında hilali gözüklemeye kalksak kafamızı kaldırıp hiçbir şey göremeyiz. Bir kere hilalin gözüktüğü bir vakit var. Akşam namazından sonra hemen, güneş battığında, akşam namazı vakti girdiğinde yani. Vakit girer girmez hilal ne var gözükür ve çok kısa sürer. Bir iki dakika diyorlar. Şimdi sen evindeki balkondan... Yürüdüğün sokaktan hilali görmeye çalışırsan göremezsin. Ama İstanbul gibi bir yerde işte Çamlıca Tepesi'ne çıkarsan daha yüksek farklı bir yere çıkarsan ne yapabilirsin? Hilali görme imkanın o kadar yüksek olabilir. Diyor ki ilim ehli, hilalin görülüp haber verilme vakti ne zamana kadar sürer? O günün, yani hilalin görüldüğü akşam namazından sonra başlar o vakit, haber verme vakti Sabah namazı vakti girinceye kadar ne yapılır? Haber verilir Müslümanlara. Eğer hilal görüldüğü haber verilemedi. Ancak haber ne zaman geldi? Sabah namazı vakti girdikten sonra geldi. Ne olur? İnsanlar hilalin girdiğini öğrenemeyerek o haber onlara ulaşmadığı için geceden oruça niyet etmemiş olurlar. Az sonra gelecek farz orucun şartlarından bir tanesi de nedir? Vaciplerinden bir tanesi de geceden niyet etmek. O gün ne yapılır? Haber verilir sabah namazından sonra. Herkes o günü oruçlu geçirir yine. Velev ki sabah kıvaltı yaptılarsa, velev ki bir şey yedilerse, yahut yemedilerse. Ama İl-i bir çoğuna göre de ne yapılır? O gün kaza edilir. Kaza edilir. Bayram namazı için Şevval Hilal'i de aynı şekildedir diyor İl-i il Eğer bayram günü haber verilmezse o günün oruç olduğu ve öğleye doğru mesela dendi ki köylerden ki zaten şu anda böyle bir şey çok mümkün değil. İnternet denen, telefon denen, cep telefon denen aletler yayılmış durumda. Ama varsayalım ki bunu yaşadık. Çünkü eskiden fukaha birçok varsayımlar ortaya koymuş. Bugün onlardan ne yapıyoruz? İstifade ediyoruz, faydalanıyoruz. Olabilir. O gün bütün ülkenin o okyanus altında geçen fiber kabloları patlayabilir, yanabilir. Bazı istasyonları problem yaşayabilir. Diyelim ki bayram hilali de akşamleyin görüldü ama haber verilemedi. Ertesi gün Ramazan zannedildi ve 10-11 gibi dendi ki hayır bugün şevvalmiş. Yani bayramın birinci günüymüş. Ne yaparız? O günü bayram olarak ilan ederiz. Bayram namazını ne zaman kılarız? İkinci gün kılarız. Yani bayramın ikinci günü bayram namazını kılarız. Peki bizler soruluyor arkadaşlar diyor yani orucumuzu ne yapacağız? Nereye göre tutacağız? Nereye göre başlayacağız? Bizler arkadaşlar yaşadığımız olduğumuz toprakları üzerindeki ülkenin başlangıcına göre başlayacağız. Bayramı da bu ülkenin bayramıyla beraber yapacağız. Niye? Çünkü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki orucunuz insanların oruç tuttuğu gün, bayramınız insanların Bayram yaptığı gündür. Hatta ilim ehli tartışmış. Sen Ramazan'ın başlangıcını ispat eden Hilal'i görsen köyünde gittin. Baktın tarlanda çalışırken Hilal'i gördün. Kadı'ya gittin. Haber verdin. Ben Hilal'i gördüm dedin. Ama kadı senin şahadetini ne yapmadı? Kabul etmedi. Diyor ki ilim ehlinden bazıları. Sen ne yapmasın? Sen dahi hilali gören kimse olarak oruca başlamasın. Çünkü senin etrafındaki insanlar ne yapmadı? Oruca başlamadı. Oruca başlamadı. Bazı ilim de diyor ki fitne olmasın diye sessizce, gizlice, kimseye haber vermeden sen hilali gördüğün için ayetten ne diyor? Hemen şeyde min cumu şehra felyesum. Sizlerden kim hilali görürse oruç tutsun. Ayetinden dolayı tutar diyor. Ama bir grup ilim de diyor ki hayır. Aleyhisselatü Vesselam dedi ki orucunuz insanların oruç tuttuğu gün, bayramınız insanların bayram yaptığı gündür. Şeyh Albani Rahimahullah muasır alimlerden. Allah rahmet eylesin. Onun da fetvası bu şekilde. Şeyh Abbad Abad Rahimahullah şu an hayatta o da bu şekilde ne yapıyor? Fetva veriyor. Diyor ki insanlar yaşadıkları ülkelere göre ne yaparlar? Oruç tutarlar. Velev ki yaşadıkları ülkedeki insanlar ne yapmasa hilali Gözetlemesi. Bu sorumluluk kimin üzerine? Yöneticilerin üzerine. Bu işle ilgilenenlerin üzerine. Nasıl ki sokakta hırsızlık yapan bir adamı tutup ona had cezası uygulamak senin üzerine bir sorumluluk sana farz değil. Senin böyle bir sorumluluğun yok. Aynı şekilde hilal konusunda da böyle diyorlar. Bunu da zikrettikten sonra diğer önemli bir husus. Şek günü. Ne demek Şek günü arkadaşlar? Ram Şaban'ın 29. günü Hilal'i görmeyip hava kapalı olduğu zaman Hilal'i görmediğimizde biz ne yapıyoruz Şaban'ı? 30'a tamamlıyoruz. 29. günün başlangıcı yani akşam namazından sonra Hilal'i görmedik. O günü neye tamamladık? 30'a tamamladık. Biz bu Şaban'ın 30. güne ne diyoruz? Şek günü diyoruz. Buna Gevmuş Şek deniyor. Bununla ilgili olarak, bununla ilgili olarak diyor ki, rivayette Ebu Hureyre radıyallahu anh diyor ki, genel manada Şaban'ın son iki günü, yani Ramazan'dan bir ya da iki gün önce hadis-i şerif Ebu Hureyre rivayet ediyor. Diyor ki, La tuqaddimu ramadana bisavm yevmin ve la yevmeyin. Ramazandan bir gün ya da iki gün önce ne yapmayın? İhtiyat olarak garanti olsun. Ramazana girdiğimiz garanti olsun diye oruç tutmayın. İlla <gülüyor> Şayet bir insanın, yani bir adamın, bir müminin tuttuğu bir orucu varsa devam ede geldi. mesela pazartesi Perşembe diyor veya Şaban'ın çoğunluğunu oruç tutuyor ve böyle de bir niyeti yok. O adam tutabilir. Ama Bugün maalesef bizim memleketimizde hatta birçok İslami radyo diye bilinen radyolarda hocalar bangır bangır bağırıyor dünden itibaren. Ne yapın? Aman garanti olsun bir gün ya da iki gün önceden ne yapın diyor? Oruç tutun. Bu hadiste nerede delil var arkadaşlar? Bu hadiste şuna da delil var. Dinde bidatin iyisi olmaz. Hasenesi olmaz, güzeli olmaz. Değil mi? Şayet öyle bir şey olsaydı, Peygamber aleyhissalatü vesselam derdi ki ne var? Allah'a ibadet ediyorsunuz, dararı yok ki tutun. Din bu konularda sizi esnek bırakmışlardı Ama diyor ki sizden ne yapmayın? Bu şekilde yapmayın. Yine bir rivayette diyor ki Ammar İbni Yasir'den bu rivayet. Ammar İbni Yasir diyor ki Men sâmel yevmel lezî yüşekku fîhî fekad asâ ebel kâsibî Sahabe diyor ki kim şek gününü oruçlu geçirirse şek gününün ne olduğunu öğrendiniz az önce. Niye insan şek günü oruç tutar? Garanti, Garanti olsun değil mi? İhtiyat. Ama allah Teala ayı başlatmamış henüz. Ve sana burada yapman gerekeni de göstermiş, öğretmiş demiş ki aleyhissalatü vesselam az önce hadis okudunuz. Şayet Şaban Hilali, Ramazan Hilali görünmezse, saklı kalırsa gizli kalırsa ne yapın diyor aleyhissalatü vesselam otusa tamamlayın. Çözüm burada. Ama sen ne yapıyorsun? Başka bir çözüm çıkarıyorsun kendinden, iyi niyetinle, güzel niyetinle. Diyorsun ki ben Ramazan'ı garantiye getireyim, bugüne oruç tutayım. Sahabe ne diyor buna? Böyle yapan adam diyor, Fakat asa ebel kasım. Ebu'l Kasım kim o? Efendim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor bu adam Ebu'l Kasım'a ne yapmıştır? İsyan. İsyan etmiştir. Onun için her bidatte ne var bir? İsyan, İsyan var. Niye isyan var? Aleyhisselatü vesselam dini göstermiş, bu böyledir demiş. Sen de kalkıp diyorsun ki, böyle de yapabilirim. Yani ben Peygamber Aleyhisselatü vesselamın getirmiş olduğuyla değil de kendi getirdiğim, hoş gördüğüm şeyle amel ederim. Böyle de böylece ne yapmış olursun? Bir çıkarmış olursun. Resulullah sallallahu aleyhi vesellemen isyan etmiş olursun. Evet. Orucun. Farzlarından bir tanesi de arkadaşlar nedir? Ramazan orucunun farzlarından bir tanesi. niye? niyye. Geceden ne yapmak? Geceden niyet etmek. Farz oruca. Ramazan orucuna geceden niyet etmek. İlim ehli ihtilaf etmiş. Kimi ilim ehli diyor ki her gece ayrı ayrı ne yapması lazım? Kişinin niyet etmesi lazım. Tabi niyet derken hepiniz biliyorsunuz dil ile telaffuz ederek hani böyle küçükken evde annelerimiz böyle öğretirdi. İşte bak oğlum hadi savur bitiyor. Niyet et. Bu şekilde değil. Senin zaten savura kalkman, senin kalbinden yarın Ramazan'ın üçüncü, dördüncü, beşinci günü olduğunu bilerek oruçlu geçireceğini bilmen, geçirmen niyet budur zaten. Yani niyet, ya Allah'ım ben yarın oruç niyet ettim demek değil. Dil ile. Diyorlar ki bazı ilmeyle her gün niyet edeceksin. Bazı ilimheller de diyor ki Ramazan bir bütündür. Ona tek bir niyet yeter. Başından itibaren sen ben bu Ramazanı oruçlu geçeceğim diye bir niyetin var, değil mi? Hazırlığını yapıyorsun. Bu sene de Ramazan zor geçecek, oruçlu oruçlu, havalar sıcak olacak diyorsun. Bunların hepsi niyettir, kastıdır, yönelmedir. Ramazan bir bütündür. Ondan dolayı diyorlar, tek bir niyet yeter. Ancak Ramazan esnasında hastalık gibi yahut sefere çıkmak yolculuk gibi bir şeyden dolayı orucunu kestiysen, orucun kesildiyse, koptuysa diyorlar ki yenen ne yapacaksın? Bu niyeti yapacaksın. Ama niyetin ne zaman olacak arkadaşlar? Geceden olacak. Çünkü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki İmam Nesai'nin ve Behaqi'nin rivayetinde "Men lem yubayyid as min leh." Geceden orucuna niyet etmeyenin orucu Yoktur. Geceden oruca niyet edenin, oruca niyet etmeyenin orucu yoktur. Peki biz bu orucun farz oruç olduğunu nereden anlıyoruz? Başka hadislere bakarak. Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki rivayette Ayşe radıyallahu anha bana gelirdi diyor Ramazan dışında Peygamber aleyhissalatü vesselam Ramazan dışında gelirdi ve derdi ki Hel gada. Öğlen yemeğiniz var mı? Yiyecek bir yemeğiniz var mı? Biz de derdik ki diyor yani yok dersek eğer, Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, Ve illa fe فَاِنِّيهِ saim Derdi ki, yoksa eğer ben oruçluyum. Yani Aleyhisselatü Vesselam orucunu ne zaman yapmış oluyor? Oruca, Ramazan dışındaki oruca niyetini ne zaman yapmış oluyor bu hadislerde görüldüğü üzere? Yemek bulamadığı andan itibaren. Yani günün bir saatinde. Onun için raci olan görüşe göre, nafile oruçlarda neye gerek yoktur? Geceden, Geceden Niyet etme şartı yoktur. O zaman ne yapacağız? Ramazanda oruca az önce zikretmiş olduğumuz üzere niyet edeceğiz. Diğer bir mesele arkadaşlar oruca güç yetirebilme. Kadir olma meselesi. Yani hastalıktan yahut yaşlılıktan ne yapmayacağız? E, muzdarip olmayacağız. Eğer hastalığımız varsa Allah Teala diyor ki: "Hem <gülüyor> kana maridan ev ala seferin fe iddetu min ayamin okhar." Hasta iseniz yahut seferdeyseniz ne yapın? "Fe iddetu min ayamin Başka günlerde onun yerine tutun. Diyor Allah Teala. Adam hasta oruç tutamıyor. Hastalık da arkadaşlar kaç yaşında ayrılıyor. Kim hastalıklar var ki sürekli olan hastalıklar. Yani şifası olmayan, bulunamamış hastalıklar. Ömür boyu seninle bu hastalık devam ediyor ve biliyorsun ki doktorlar diyor ki sen ne yapmayacaksın? Oruç tutmayacaksın. Tutamazsın. Bu kimselerin başka günlerde tutma imkanı var mı? Yok. Bunlar ne yapacaklar? Her gün için bir miskin doyuracaklar. Diyor ki eli mehlî ya gider fakire Tutmadığı günler için ay sonunda gider, pirinç verir, erzak verir, para olmaz. O memleketin insanların emeklerinde, gıdalarında kullandığı neyi verir? Erzakı verir. Ya da yemek pişirir, 30 tane ne, ne ça fakir çağırır. Ya da biz de diyoruz ki gider bir lokantaya, 30 tane fakiri o lokantada ne yapar? Doyurur, böylece ne yapmış olur? Orucunun kefaretini ödemiş olur. Eğer hastalığı müzmin ise sürekli ise. Ama hastalığı geçecek. O anda grip oldu, rahatsız oldu, ateşlendi, ciddi bir hastalık geçiriyor. Bu ne yapacak? Rabazan sonrasını bekleyecek. İyileştiği zaman orucunu kaza edecek. Orucunu kaza edecek. Aynı şekilde sefere çıktı. Yani yolculuğa çıktım. Yolculukta ilim ehli diyor ki eğer yolculukta meşakkat var ise, sıkıntı var ise, zorluk var ise, eftal olan nedir? İftar etmen, oruçlu olmaman, orucunu tutmaman. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki birden değildir, allah Teala itaatten, iyilikten değildir seferde oruç tutmak. Kim için geçerli bu? Başka bir rivayette de bizler diyor ki sahabeler Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'la sefere çıktık. Oruç tutanlarımız tutmayanlarımızı tutmayanlarımız tutanlarımıza ne yapmadı? Bir söz söylemedi. Yani böyle bir yolculuk da var. Yani, Tabi ilim ehli ihtilaf etmiş. Faziletli olan hangisidir demiş. Meşakkat yoksa eğer. Zorluk yok. Hanbeli mezhebi diyor ki Meşakkat dahi olmasa eftal olan, güzel olan hangisidir? Tutmamak. Çünkü diyor ruhsatlar, allah Teala hadiste diyor ki, allah Aleyhisselam, Allah Teala nasıl ki azimetlerinin yapılmasını kesin olarak emrettikleri ibadetlerin yapılmasını sevdiği gibi, kula verdiği ruhsatların da yapılmasını ne yapar? Sever. Bundan dolayı diyorlar, sefer sayılan, yolculuk sayılan her şeyde oruçlu olmamak eftaldir diyorlar. Biz debilleri şöyle bir göze, gözden geçirdiğimizde baktığımızda ilim ehli diyor ki Eğer meşakkat yoksa Orucunu tutar Eğer meşakkat varsa Yolda Bir yorgunluk yaşayacaksa Orucunu ne yapmaz Tutmaz Seferle de alakalı Bunu Söylüyoruz Evet Evet, hamile ve emzikli kadınlarla alakalı da arkadaşlar. İbn Mehri diyor ki şayet oruçlarını tutamayacaklarsa kaza ederler. Yani oruçlarını tutmazlar. Bunlar da hastaya kıyas edilir. Racı olan görüşe göre iyileştikleri zaman yani çocuklarını doğurdukları zaman, emzikten kestikleri zaman bugünleri ne yaparlar? Kaza ederler. Şart değil, kefaret şart değil. Orucun vakti ne zaman başlar? Orucun vakti arkadaşlar, Allah ﷻ kuranı kendinde diyor ya Hatta yetebiyen al-kumul khaytul abiyadu min al Siyah iplik. Sizin için beyaz biten nehabına kadar, Aynen. ayrılana kadar. Tabi sahabeden adim hatim ne diyor? Yastığımın altına iki tane iplik koydum diyor, bakıyordum onlara. Gün ağrınca yani böyle aydınlık olunca ne zaman ayrıldığını gördüğüm zaman diyor ki ne yapıyordum? Orucu başlatıyordum. Böyle anlıyor. Böyle fehm ediyor sahabe. Nebi Aleyhisselatü Vesselam yanına gidiyor. Aleyhisselatü Vesselam da diyor ki hayır bu o değil. İplik, siyah iplikten kasıt ip değil. Onun tefsirini yapıyor. Ne onun tefsiri? O diyor sevadul leyl ve beyazul nahar gecenin karanlığı ve gündüzün aydınlığı. Bu da ne? Nedir arkadaşlar? fecr Sadık'la başlar. Yani sabah namazının vakti. Kırmızı şafak oluyor. Sabah namazı vakti ne zaman giriyor? Baktığınız zaman şafak böyle kıpkırmızı oluyor. Enlemesine. Bu fecr Sadık oluyor. Bir de ondan önce bir fecr Kazip var. Sabah namazı vakti girer. Oruç bu şekilde başlar. Gün batımında, yani güneş battığı zaman, akşam namazı vakti girdiği zaman ise güneşin batmasıyla girer. Oruç ne yapar? biter. Bu iki vakit arasında ne yapıyoruz biz? Oruçlu oluyoruz. Evet. Şimdi bazı imsaklarda gördüm. Geçen dağıttılar. Oraya temkin vakti koymuşlar. Temkin vakti diye bir şey çıktı. Bu yeni bir şey değil. i̇bn Hacer Hacer Rahimahullah Fethülbari'de bahsediyor. Diyor ki, Minal bid'a el munkara ما حدث في هذا الزمان من إيقاء الأذان الثاني قبل الفجر بنحو ثلث ساعة في رمضان وإطفاء المصابح التي جعلت علامة لتحريم الأكل والشرب على من يريد الصيام زعما مما أحدثه أنه للإحتياد في العبادة ولا يعلم بذلك إلا أحد الناس وقد جرهم ذلك إلى أنصار لا يؤذنون إلا بعد الغروب بدرجة لتمكين الوقت لتمكين الوقت زعموا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 Ezandan, yani namaz vaktinden önce, sabah namazı vaktinden önce bir ezan diyor, ihdas ettiler, ortaya attılar, bidat çıkardılar. bun normal vakitten 15 dakika önce bunu okumaya başladılar diyor. Niye bunu yaptılar diyor, işte minarelerin, camilerin ışıklarını kapatmaya başladılar. Yani o kandilleri söndürmeye başladılar. Niye bunu yapmaya başladılar diyor, o andan itibaren yeme içmenin, yani orucun, haram kıldığı şeylerin başlama vakti olarak bunu yaptılar. Buna da diyorlar ki işte diyorlar temkinul vakti. Yani vaktin yani imkan, yani temkinli olmak, bu vakitten itibaren garanti olsun işimiz diye. Böyle bir şey yapmaya başladılar. Akşam da diyor birkaç dakika geç okumaya başladılar. İşimiz garanti olsun diye diyor. Ve böylece diyor, sünnetin getirmiş olduğu hayırdan mahrum oldular. Hadiste gelecek. İnsanlar diyor, akşam ''İftarlarını erken yaptıkları sürece hayır için'' dedirler. Yine hadise gelecek sahurla alakalı. Sahurunuzu ne yapın diyor? Geç yapın. İbn-i Hacer sanki ne yapmış? Bak bugün tak, imsakiye basmışlar, not düşmüşler altına. Diyor bu vakitler diyor temkin vakitidir. O şekilde basılmıştır. Yani ne demek bu? Bu vakitler artık böyle temkinli davranman gereken vakitler. Böyle bir şey yok. İmsak ne zaman? Sen hatta sahabeden de rivayetler var. İmam elinde bir bardak varsa ya da bir lokma varsa imam ezan okumaya başladıysa sen o lokmanı ne yapabilirsin? İyiyim. Bitirebilirsin. Tastaki çorbayı, tastaki yemeği kastetmiyorum. Elindeki. Onu bitirebilirsin. Takvimlerde yazan mı? Evet. Sağur'la alakalı dedik ya az önce. Soruları dersin sonunda alıyoruz arkadaşlar. Soruları ders sonunda yapacağız. Sağur'la alakalı teşvik eden birçok hadis var. Nebi Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bereket üç şeydedir. Bereket üç şeydedir. El-Cema'a ve-Serid ve-Sahur Cemaatte seritte serit Bizim de trit diye bilinen bir yemek türü yani. Etli yemek türü. Bir de sahurda diyor Aleyhisselatü Vesselam bereket vardır. Yani i̇bn Kayyim, i̇bn Hacer-i da dediği gibi. Yani bunlar kendilerini ne yapıyorlar? Hayırdan mahrum ediyorlar. Çünkü rivayetlerde sahurun geç yapılmasıyla alakalı. Nebi Aleyhisselatü Vesselam o şekilde buyuruyor. Diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem hadiste la <gülüyor> yazalun nasu bi hayrin ma ajjalul fıtır iftarla alakalı olarak insanlar iftarlarını erken yaptıkları sürece nedir? Erken yaptıkları sürece hayır üzerinedir. Diyor ki rivayette Amr bin el As faslu ma bayna siyaminâ ve siyami ehli'l-kitab eklete's-sahur. Sahur Sahurla alakalı. Kitap ehliyle bizim orucumuz arasındaki farkımız nedir? Sahur yemeğimizdir diyor. Yine rivayette diyor ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sahur ile ezan arasında, namaz arasında diyor 50 ayet kadar şey vardı, bir sure vardı. Yani sahurunu yapıyor. Sahurundan sonra yani sahurunu o kadar geciktiriyor ki gecenin ilk yarısında yapmıyor. Kalkıp ezanın okunup namaz kılması arasında ne var? 50 ayetlik bir süre var. Tabii o zamanlar sahabenin saat dil mefhumu yok. Yarım saat 15 dakika, 5 dakika, 3 dakika diye. Bu sebeple ne yapacağız arkadaşlar? Sahuru geç yapacağız ve sahuru yapacağız. Hatta rivayette diyor ki Aleyhisselatü Vesselam -sahuru ekletu baraka. Sahur bereketli bir yiyecektir. Fala tadagoh, onu kesinlikle terk etmeyin diyor Allahü Teala. Sahuru bırakmayın. Veloğlu diyor, kalktığınızda bir yudum su içerek bile sahur yapabilirseniz yapın. Bazen vakit çok geç oldu diyor, yetişemedik diyor, yatalım. Mesela vaktin çıkmasına bir dakika var, hemen git sahur niyetiyle ne yap? Bir yudum su iç. Diyor ki rivayetinde devamında fe Allah'a Allah ve meleketuhu Allah ve melekleri sahur edenlere ne var salat getirir dua ederler. Sahur yine aynı şekilde Aleyhisselam buyuruyor ki Ebu Davud ve İbn Hibb'e rivayet etmiş bu hadisi. mu'mini at Diyor müminin kimsenin sahur yapacağı en güzel şeylerden bir tanesi de nedir? Hurmadır. İn rivayet ediyor ki Aleyhisselam tasahhuru ولو بجرعه ما. Az önce de okuduk. okuduk. Velaki bir yudum su içerek nabın sahur yapın. Dediğimiz gibi Zeyd bin Sabit radıyallahu anh ne diyor? Tasahharna ma'an-nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Nabi Aleyhisselam'la beraber sahur yaptık. Summa kama salah Namaza kalktı sahurdan sonra. Ana istiyor ki: "Qultu kam kana ezan ve's Ezan'la sahur arasında ne kadar vardı? Diyor ki Zeyd bin sabit: "Qadra 50 ayet." 50 ayet. Okunabilecek orta şeyde 50 ayet vardı. Tabii bu rivayetler var, Emre'den rivayetler var. "Men erade en yesuma feletasahhar bir şey." Kim oruç tutmak istese ne yapsın? Sahur yapsın, Tesahharu, sahur yapın, böyle ne bir aleyhisselamdan emirler var. Ama buna rağmen İbn Hacer diyor ki ma'adaleke kulli, bütün bu rivayetlere rağmen, bütün bu emir kiplerine rağmen diyor ki, e, diyor ki, e, fakat ne al-hafiz İbn Hacer, fi feth bari feth bari kitabında İbn Hacer rahimahullah icma naklediyor. Ala nedbhi ve istihbabi sahurun mendup olduğuna ve müstahap olduğuna, sünnet olduğuna. Yani farz değil, savur yapmak. Bazıları zahiri kafaya sahip, salt düşünenler ne yapabilir? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne yaptı? Emretti. Ee, o halde, o zaman savur yapmak nedir? Farzdır. Diyebilir. Ama ümmetin icması var. Oruçlu kimsenin Oruçlu kimsenin Kaçınması gereken Yani Bazı şeyler var. Bunlardan bazıları Orucu bozar. Bazıları da orucun sevabını ne var Düşürür. Kötü söz Dalaşmak, tartışmak Ağza Hoşta olmayan sözler almak Mü'min kimsenin oruçluyken yani Orucunu bozmayan ama Derecesini, sevabını düşüren şeylerden bir tanesi de bu. Diyor ki aleyhissalatü vesselam, Ebu Hureyre radiyallahu anh rivayet ediyor. Ondan da bu hadis İmam Bukhari rivayet etmiş. Ebu Hureyre rivayetiyle nakletmiş Bukhari bize. Men lem yeda kavle zûri vel amele bihi fe leyse azze ve celle haceh en yeda ata âmehu ve şerâbehu Kim oruççuyken kötü söz söylemek ve kötü işler yapmayı bırakmaz ise Allah Allah'ın onu o kimsenin Oruç tutmasına, o kimsenin yemeği ve içmeyi bırakmasına ihtiyacı yok zaten. Ya allah Teala diyor bu, buna muhtaç değil. yani Orucu kendisi için tutuyor. Sen oruç tutup da insanlara kötü söz söyleyeceksen, kim hele hele birileri, kimileri sigara içiyor, sigara içmediği için Ramazan'da böyle hiddetleniyorsa, ona denir ki, kardeşim senin tutacağın oruca allah Teala'nın neyi yok? İhtiyacı yok. Yine... Aleyhisselam buyuruyor ki "Leisa sıyamu min el-akli veş-şerab." Yani oruç yemekten ve içecekten oruç tutmak değildir. Onlardan uzaklaşmak değildir diyor. "İnne's-siyamu min el-lagvi ve'r-rafs." Oruç boş işlerden, sayıp sövmekten, küfür etmekten diyor uzak durmaktır. Onlardan kaçınmaktır. "Fe in sabbaka ahadun şayet diyor sana birisi sövecek olursa, ev cehile aleyke." Ya sana yanlış yapacak olursa birisi. Fekul ki inni saim. Ben oruçluyum. Evet. Herkes bu manada veya insanların çoğu bu manada kendine nefsine sahip olabilir, ne yapabilir? Kendini yemekten ve içmekten alıkoyabilir. Şehvetinden alıkoyabilir. Ama önemli olan bunun ardında yatan hikmet adam olmak. Nefsi terbiye etmek. Sana sövene ben oruçluyum demek. Sana sövene senin de sövmen değil. Sana yanlış yapana karşılık, onun yaptığının aynısıyla karşılık vermen değil. Evet. Orucu bozan şeylere gelince arkadaşlar ilki biliyorsunuz cima. Kişinin hanımıyla ne yapması? İlişkiye girmesi. Bu orucu bozan Şeylerdendir. Kefaret olarak buna o günün kazası ve şehrayni mutetabi'in. Peş peşe iki ay tutmak gerekir. Peş peşe. Bazıları 60 gün diyor. 61 gün diyor. Bilemiyoruz. Ay 29 çekerse iki ay üst üste ne var? 28 çekerse o ay 28 olursa ne yapmış olur? Hesaplayın işte yani. 60 gün ne oldu? 56 olur. Bir, bir de kazası 57. Yani 28 gün tutmuş olur? Yani 28 gün tutacak yani. 29 58 yapar. Bir de kazası var. Şehreyle mutetabi'in. Bu iki ay ne olacak arkadaşlar? Tabii köle azat etmek var. Köle azat sonra ne var? İki ay oruç var. İki ay orucu tutacak kadri, gücü yoksa, kudreti yoksa ne var? 60 miskin doyurma var. İki ay oruç peş peşe olacak. Hiçbir şeyle kesintiye uğramayacak. Ancak zaruri ya da ya da orucun kesilebileceği şeyler. Mesela yolculuk, sefere çıkmak ve mesela hastalık. Kadın mesela özel bir durumu geldi veya yolculuğa çıktı veya bayram denk geldi. Bunlar hariç, bunlar müstesna. Eğer orucu keserse o zaman diyor ki ilim mehli, iki ay yeniden başlıyor. Yani elli gün tuttu, orucu kesti. Bitti o elli gün. Tekrardan ne yapacak? Oruca başlayacak. Cima bu şekilde. Orucu bozan ikinci şey inzalülmeni <gülüyor> <gülüyor> b'ihtiyarihi Dileyerek, isteyerek ne yapması? menisini akıtması insanın. Masturbasyon yaparak. Hanımını severek, öperek. Bu şekilde eğer menisi gelirse onun da orucu bozulmuş oluyor. Ve bu şekilde orucunu bozduğu için yerine ne gerekiyor arkadaşlar? Bir gün kaza gerekiyor. Kefaret yok burada. Burada kefaret yok. Burada kaza var tabi haram işlemiş oluyor. Ancak insanın ihtilam olma yoluyla akşam rüyasında yattı, savurdan sonra uyandı, ihtilam olmuş. Yahut düşünürken ihtilam olmuş. Bunlar da diyor ki, ilimehli oruç bozulmaz. Çünkü bir şey yapmadı. Proteye geçirecek bir şey yapmadı. Ondan dolayı orucuna devam eder. Yerine de eğer deminki şartlarda olursa yani bu, bu halde değil de biraz önceki zikrettiğimiz hallerde olursa yerine ne gerekiyor? Bir gün kaza gerekiyor. Orucuma'dan üçüncü husus arkadaşlar el-eklu ve şorup. Ne yapmak? Yemek ve içmek. Bilerek insanın ne yapması? Yemesi ve içmesi. Şayet bir insan yiyip içerse o günkü orucunu bozmuş olur. Yahut yeme içme hükmünde olan vücuduna bir şey alırsa serum gibi mesela. Ben yemek yemedim hocam diyor. Selim taktırdı. Enerji veren bir şeyler taktırdı vücuduna. Bu kimsenin de orucu bozulmuş oluyor. Yerine ne yapması gerek? Yerine bir gün kaza etmesi gerek. Bir gün kaza etmesi gerek. Daha önce zikretmiştik hacamat ve kan aldırma meselesini. Film ehlinden bazısı Hacamat yapan ve yaptıran iftar etmiştir. Orucu bozulmuştur hadisinden dolayı. Ne diyor? Hacamat yaptırmanın orucu bozduğunu söylüyor. Ama bazı ilim ehli de, hadis buharide peygamber aleyhissalatü vesselamın oruçluyken ne var? Hacamat yaptırdığı rivayeti var. Bundan dolayı diyorlar ki bu hadis öbükünü nesk etmiştir. Ondan dolayı diyorlar, Hacamat yaptırmak, kan aldırmak, orucu ne yapmaz? Bozmaz. Şayet kişiyi zayıf düşürecekse, oruçluyken bitkin düşürecekse, o kimseye diyorlar, hacamat yaptırması, kan vermesi nedir? Mekruhtur. Gidip kan veremezsin, yahut hacamat yaptıramazsın. Ama yaptırdıysan orucun zahidir. Orucu bozan diğer bir husus, bilerek, isteyerek kusmak. Yani i̇nsanın kendini kusturması. Diyor ki aleyhissalatü vesselam Ebu Daud ruhiyat ediyor Men zara'hu l-kay'u feleyse aleyhi Kim istemeden kendiliğinden kusarsa ona bir kaza gerekmez. Ve men isteka amden. Kim diyor amden, kasten. Kendini kusturursa parmağını soktu. Ördü, ördü. Böyle yaparsa diyor ki aleyhissalatü vesselam fel yakdih. Ne yapsın bu kimse? Orucunu kaza etsin. İşte bazıları bilmiyor. Yolcular çıkıyor otobüste. Yani böyle kusacak, kusacak ya yani bıraksa kendisi kusacak ama parmağını sokuyor, kusturuyor kendini. Kusturmayacaksın kendini yani. Ya hatta kendi kendine kusuyor, zannediyor ki orucu bozuldu. Hayır. Nas varsa ortada, delil varsa sen ne yapamazsın? İctihad yapamazsın. Kıyas yapamazsın. Orucu bozan başka bir arkadaşlar, bayanlarla ilgili. Kadının hayız ya da nifas olmaz. Nebi Aleyhisselatü Vesselam diyor, lem ve lem tasum. Kadın hayız olduğu zaman namaz kılmaz ve oruç tutmaz. Bu da onun dininin neyidir diyor Aleyhisselatü Vesselam. Ve Bu onun dininin eksik olması. Tarafı da böyledir yani. Ömrünün bir bölümünü oruç tutamayarak ve namazını ne yaparak, Kılamayarak geçirdiği için. Deminden dedik yemek ve içmek dedik. Bununla ilgili bazı meseleler var. Mesela e, serum dedik. E, sorulan sorular var. Damlalar var. Göz damlaları, burun damlaları, kulak damlaları var. İğneler var. Eğer diyorlar iğneler ağrı kesici hükmündeyse o iğne ne yapmaz? Orucu bozmaz. Ama gittin bana bir iğne doping tarzı sana böyle enerji veren bir iğne ise bunlar orucu bozar. Aynı şekilde damlalar, şayet diyorlar e, damla burundan koyulan bir damlaysa, burundan koyulan bir damlaysa ve genize gidip genizde içeride tadı hissedildiyse diyorlar burun mideye giden bir yol olduğu için burun özellikle ne abar orucu bozar. İhtiyaten kaza yapmak lazım. Ama kulak ve göz. Mideye giden. Mideye giden. Bir. Yol olmadığı için diyorlar ki oralara göz damlası ya da kulak damlası kullanmak ne yapmaz? Orucu bozmaz. Zaten damlalar az olduğu için fazla da tesiri e, yoktur. Nefes darlığı ya da ne diyoruz o hastalığa biz? Astım hastası olan kardeşlerimizin kullandığı ne var? E, o sprey olan o oksijenler var. Bunların da e, orucu bozmadığını söylüyor ilim mahli. Çünkü diyorlar bu ne değildir? Yemek hükmünde değildir. Kullanılan fitiller var. Ateş düşürme gibi bu tarz fitiller. Diyorlar orucu ne yapmaz? Bozmaz. E, i̇nsanın tükürüğünü yutması orucu bozmaz. Balgam yutması. İlim diyor ki balgamını yutmaması lazım. Aslında olduğu yerden çıkarmaması lazım. Sadece çıkardığı da yuttuysa orucu ne olmaz? Bozulmaz. Ama... Aptal olanı kişinin balgamını dışarı atması. Efendim? Ne hapı? Evet. Ağrı kesici. Ha, kesici. Tabii onları mecburen suyla içiyorsun. Mideye atıyorsun, yutuyorsun. Yani onu uzak durmak lazım. Ama özel kalp şeyleri var, hapları var, kalp hastası olanlar. Ona bakmak lazım, onunla ilgili fetvalara bakmak lazım. Suyla ağız çalkalanabilir. Zaten abdest alıyoruz. Abdest alırken ne yapıyoruz? Ağzımızı çalkalıyoruz. Veya fenalık geçiriyoruz. Veya böyle sıcak başımıza vurdu. Ne yapabiliriz? Ee, serinlemek için, teberrüt için serinleyebiliriz. Hatta İmam Bukhari Rahim sahihinde diyor ki Bab-ı Saim Bir bab başlığı koymuş. Oruçlunun banyo yapması, gusül alması bağlı. ve İbn Ömer radıyallahu anhuma e, rivayette geliyor. Bir, e, oruçluyken eee karına sallallahu aleyhi ala wa min al min al-har. Evet rivayette diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem susuzluktan ve sıcağın etkisinden dolayı başına ne vardı diyor? Soğuk su dökerdi. Bu hadis Ebu Davud ve İmam Ahmed rivayet ediyor. Yani serinlemek için, teberrüt için ne yapabiliriz? Girip duş alabiliriz. Ağzımızı çalkalayabiliriz. Ama dikkat etmemiz gereken bir şey. Oruşuyorken ne yapmıyoruz arkadaşlar? Burun, ağız ve burnumuza su alırken mübalağa yapmıyoruz. Suyu fazla alarak çok çekmiyoruz. Misvakla alakalı olarak misvak kullanabiliriz. Ancak diyor ki ilim ehli yani böyle çok tazesi ve uçları böyle çok kopan ve o acısı, gırtlağı, gerinize kaçanı yapmayın diyor. Kullanmayın diyor. İhtiyatlı olmak lazım. O şekilde de ee, dikkat etmek lazım. Kişinin veya işte bayanın gözüne ne sürmesi? Sürme. Sürme sürmesi de ne yapmaz? Orucu bozmaz. Önemli olan ağız, yani mideye giden yollardan birisiyle ne yapmak? Yemek ve içmek hükmünde olan bir şeyi sokmak, içeri götürmek orucu bozar. Yani gözüne bir sürme çektin. Kaliteli bir sürmeydi. Tadını gözüne koyduğun sürmenin tadını gırtlağında, genizinde hissettin mi? O zaman ne olmaz? Hatta ilmihli bazı örnek vermiş. Bazı bitkiler var diyor. Çıplak ayakla bastığın zaman bitkiye onun diyor. Tadını ne yapabiliyorsun? Bazen genizinde hissediyorsun. Bu orucu bozar mı? Bozmaz. Çünkü sen mideye giden bir yol kanalıyla ne yapmadın? Vücuda bir gıda vermedin, gıda sokmadın. Evet. Bunlara dikkat edeceğiz. Kefaretle alakalı olarak söylediğimiz şey her gün için bir fakir doyurmak. Her gün için bir fakir doyurulacak. Eğer hastalıkla alakalıysa, hastalıkla geçen bir hastalıksa İyileşen bir hasta olsa. sonra ne yapacak o kimse? İyileştikten sonra orucu kaza edecek. Evet. Şimdi kaza etmeyip kim? İyileşen bir hasta mı? Iyileşmeyen bir hasta mı? İyileşen bir hasta ne yapamaz? Fe'iddetum min eyyâmin uhar Başka günlerden ne yapacak? Onun yerine oruç tamamlayacak. Kefaret yok. Bazı ilim ehli şayet kazasını bir sene içinde diğer Ramazan'a kadar yapmaz ise İsmail Düzgit, bir sene sonrasına kadar diğer bir Ramazan'a kadar kaza etmez ise, ikinci Ramazan girerse kaza ile birlikte kefaret gerekir diyor. aracı olan görüşe göre kefaret'e gerek yok. orucunu ne yapması lazım? Kaza etmesi lazım. Evet başka oruçla alakalı ezan okunuyor. Yok, Sorusu olan varsa bu kısa zaman dilimini cevaplamaya çalışalım. Evet, emziren kadın. Oruç emziren kadın indiriyor. halsi düşüyorsa, <gülüyor> yahut çocuğuna korkuyorsa, çocuğu eğer emmeyecek, <gülüyor> sağlıklı bir şekilde süt olmayacak <gülüyor> ve çocuğun da gelişmesine engel olacağını düşünüyorsa, ne yapmaz? Oruç tutmaz. Ramazan'dan sonra orucunu kaza eder. Evet. Dinleyin arkadaşlar. Bilmiyorum takvimde ne yazıyor, ne diyor. Yani... Takip edin. Sabah namazının vaktinin girdiği an ne zaman ise yani bazı takvimler var ki 15 dakika önce yazmışlar. Zannedersem Diyanet tam vaktinde yazıyor herhalde evet. Diyanet. Ee, Diyanet işlerinin takvimi herhalde tam vaktinde yazıyor. Ona göre takip edin, sorun araştırın. Yani evet, de, evet. Ezan okunurken elinde bir içeceğin varsa iftardayken, şey savurdayken bardağını almışsın içiyorsun ezan okuyor, onu tamamla. Elinde lokmanı götürüyorsun, onun tamamla, kaşığını götürüyorsun tamamla. Lokyanı bu alıp içemezsin, değil mi? Nasıl? Ha evet. Eğer ezan okunmaya başladı sen girip işte acık mıyım veya susa diye mutfaktan suyunu içemezsin. Eğer ezan tam vaktinde okunduğunu biliyorsan. Hiçbir hissetmiyorum. Kaza edeceksiniz. Evet başka sorusu olan. Subhanekallahumma bihamdik hamdik. en la ilaha illa entestagfiruke ve etûbuke.